1955 numaralı konu, Cebrail'in Mekke'de Hazreti Peygamber ile alay edenlere eziyet etmesi, Hazreti Peygamber Mekke'de iken bazı kişilerin yanından geçti, onlar arkasından ona göz kırpıyorlardı, işte Cebrail'in beraberinde olduğunu iddia eden kişidir, diyorlardı, o sırada Hazreti Cebrail parmağı ile onlara işaret etti ve onları vücutlarında tırnak gibi yaralar belirdi ve sarı su bağladı, Hatta onlar o kadar koktular ki hiç kimse kendilerine yaklaşamıyordu. İşte o zaman Allah Teala alaycılara karşı şüphesiz biz sana kafiiz ayetini indirdi.